Doğruyu Söyleyen Dost Gerek Bana. Konuş Ey Musalla, Sustuğun Yeter, Sen Sustukça Kalbim Taştan Da Beter, Gafletin Adını Koymuşum Kader, Zor Gelse De Gerçek Nefsimden Yana, Doğruyu Söyleyen Dost Gerek Bana. Yaşadın Kim Bilir Ne Kahırları, Taşıdın Bunca Kör Ve Sağırları Konuş Ey Musalla Dök Şu Sırları Gör Ki Bıkmışım Ben Riyadan Yana Doğruyu Söyleyen Dost Gerek Bana Nerede O Taçların Mağrur Başları Ahu Gözdelerin Hilal Kaşları Susmayın Konuşun Mezar Taşları Bir Daha Dönemem Ben Bu Cihana Doğruyu Söyleyen Dost Gerek Bana. Hani Ölümlere Alkış Tutanlar, O Çağdaş Kuklalar, O Kahramanlar, Ey Mezar Taşları, Nerede O Canlar? Beni Bırakmayın Nefse Şeytana, Doğruyu Söyleyen Dost Gerek Bana. Zengin Muteber mi Yine Fakirden, Kimler sınıf geçti Hakk'a zikirden, Biraz anlatın şu münker nikirden Bir daha izin yok bu imtihana, Doğruyu söyleyen dost gerek bana. Sen ey toprak ana, nedir bu sükut, Kararan kalbime biraz ışık tut, Tabut mu beşiktir, beşik mi tabut, Ölüm doğum mudur de toprak ana Doğruyu söyleyen dost gerek bana Ey yeşil yazmalı yorgun sevgili Nasıl da gerçekçi zamanın dili Artık yakın diyor vuslat menzili Müşvik kollarını aç toprak ana Aç ki haşre kadar dost gerek bana